صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على علاج ذنوبنا محمد زوايا الكائنات وقلاصي زوايا الموجودات عن حشوي عن برينسيم وعن حشوي وإنك لعلى قلق عظيم نبينا وشفيعنا محمد مستفارة صلواته يقبل نواه لما ينتظع عن الهوى. İnhü'e illa vahyü yuh'a bezmi kurbi evhetna Muhammed Mustafa Râh Salavâd Kâbe-i Kerem-i A'rifân Hatîm-i Meclis-i Kîr-Tevsîân Kıbel-i Kabûl-i Âşiqân Ahmet-i Müştabâ Râh بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبلكم الله فياطر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم الجليل الجبار فبلغ رسوله النبي العاشمي العربي المكتين المدني المحتاف Acele konuşacağım, çok şey sığsın diye, kendi vücudunu gelirse ezileyim, yanınız çok söz aktaralım diye inşallah. Ahıttada çıktım, çok taraftan da gelenimiz olmuş. Allah razı olsun, bizim için değil, Muhammed Mustafa'nın için gelmişler. Daha hadisini okumadan, Peygamberi şerifi kadar neden baht etmeden hemen ayete geçiyoruz. Öyleyse biz salavat-ı şerife okuyalım. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin va ala alihi ve sahbihi ve sallim. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin va ala alihi ve sahbihi ve bir daha hızlı olsun. Sallallahu ve sahbihi ve ve Allah şefâhına nâil eylesin. ve Kur'an-ı Kerim'inde ne buyuruyor? Sıkkıla dinleyelim. Kul in kuntum tuhebbûnallâh ilâh-ı Ya Muhammed! Allah'ımız, peygamberimize buyuruyor ki, ''Ya Muhammed!'' Peygamberimizin vasıtasıyla hepimize de, ee, ey kullarım!'' Kullarım, de böyle söylüyor Rabbimiz. Söyle ki, Habibim, onlara, o kullarıma söyle ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız,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 Onlarına affedici mağfiret ericidir. Söyle benim tarafımdan onlara. Kime? Yahudi'ye, Hasrani'ye, Mecud'iye, ya, Goynus'a, Mas'ına, Dinsize, İmamsız'a, hepsine söyler. Diyor ki biz de Allah'a geliriz, Allah'a severiz diyorlar. Söyle onlara, bana kâbül olunmarsa ben de onları severim. Sana tabu olmazlarsa ben onları yetsin. Cehenneme lahip ulları onlar. İlla zama atebun ruzu takdir ve maha kum amdu pencabu. Böyle Allahu Allah'ın ya Muhammed kim hazdası Muhammed'in emrettiğini rutar? Eh Yehye deyilden kaçarsa Asiyu Allah'a ve Asiyu Rasul Allah'a itaat olan, itaat itaatın farkı yok. Bu yetildir. Peygamberin de tabi olmadıklarından kafir oldular. Bugün onun yehye-i saadetini ziyaret edeceğiz de buradan başlarım size. Devam edeyim şöyle, burada durmayın. Adılardı Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve sellim. Hırkatın, Fatihah. Zibüvvetin enbiyasıdır. İşte ona olan enbiyalar kesildi, mühürlendi. E şey en sonra geldi? En ecber oldu. Bütün seyraf denmez. Peygamberimizin ruhundan oldu, peygamberimizin oğlunu oldu, bütün peygamberler. Ruh tarafından böyle. Toprak tarafından en sonraya geçirdik ki, hükmetin kabirde az yatsınlardı. Onlar gibi, sen Adel, tatilullah, atamızdan geri toprakta yapmasınlar, senin hükmetin toprakta daha az yatsın diye sebeplerini deyip, daha var mı sebebi? Daha sebebi var. Onların bir usulü olursa Adam Aleyhisselam cennetten atılınca 300 sene ağladı. sövbete kabul olmadı. 300 seneden sonra hatılına geldi. Ya Rabbi, ismi isimle beraber cennette yazını gördüm. Aşkta, levkta, kalemde, Yazdı gördüm. Muhammed'im hürmetine beni affet. Affettim. Neden buldun bu sözü dedi? Çünkü onu çok sevdiğim için ismini isminle beraber yazmışım. Yani bildim ki Muhammed'i çok seviyor. Öyle olunca Muhammed'im hürmetine senin sevdam benim Rasullullah'ın hürmetine kabul olacağı için seni en sonra getirdim iki. Üçüncüsü her peygamber, her peygamber, ümmetinin sattığıyla meşrul olur mahçarda, hangisinin cemaati çok olursa, Allah yanında daha çok kıymetli olduğu, ondan belli olur. Nuh Aleyhisselam, 1050, 950 senede 80 genel hürmeti var. Sayın kanımızı kaç tane? <gülüyor> Böyle iki cami kebirler, iki cüveldeki 44 e, türlü İslam devletinin içindeki Müslümanlar saysan, milyon, milyar gelir. Bir milyar gelir. Onun için, Evladınız çok olsun. Ben evladınızın çokluğuyla istihar ederim. Ümmetimden bir daha halataya girdi diye. Senin ümmetin çok olsun diye seni hepsi koydum ya Muhammed. Hemi toz varsa alacağım. Böyle çok sebepleri var. Ben onları okuyamayacağım. dinleyemeyeceğim. diyemeyeceğim. Hazreti Muhammed Risaletin menşeetinin şerh levhası. Levh-ı Mahfuz'un sadr-ı dercestasıdır. Hepsini birer birer tercüme etsem bununla tükendirik. Benim ileride çok konuşacağım var. hazret Muhammed beşeriyetin merceği, beşeriyetin kurtuluşu, insaniyetin menşeetidir. Hazret-i Muhammed Kemalat'ın evveli şefkat ve taziletin meşhurudur. Hazreti Muhammed, Hace-i evveli âlem, mahsud-u sâktır. Anlayamam diyoruz. Hazreti Muhammed, kudretin beyanı fasihı, hikmetin kalemi sarihidir. Hazret-i Muhammed, varlığın kalbi, cihanın cananıdır. Hazreti Muhammed Hakkın Habibi Halkın Mahfubu insanların sevgilisidir Hazreti Muhammed Tulu'u Ekberişşensi Alzam'dır En büyük güneş doğmuş dünyaya Karanlıkları Yırtarak gelmiş Bu İslam alemini böyle doldurmuş Allah şefaatine nail et Hazreti Muhammed Evvelinin ziyneti Ahirinin meziyetidir. Hazreti Muhammed nurlara nur vicdanlara Şurur sür, saçandır. Hazreti Muhammed kainatın efendisi, mevcudatın sultanıdır. Yeter mi hocam? Bu yüz burada kalsın, şu de bu yüzde kalsın, bu bu kadar kalsın. Başka karına geç. Açıl bir aşkla. <gülüyor> vesile cümlemize husn-ı hatimeler tefvik et ya Rabbim. Amin. Tevfikine refik et ya Rabbim. Hadisi kutsî Hazreti Allah'ımızdan Muhammed Aleyhissalatu vesselam ekentimiz rivayet ediyor. An edi Hürey ile teraddiyallahu taala an قال Ala Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem. <SILENCIO> Yakulu <SILENCIO> Teala Ajab Ken. Ena 'inda zannu 'abdi bi ve ana fa'uhu. Idza zekerani bi idza zekerani fi nafsi, zekertu fi nafsi. Kitaplardan hocalardan dinleyerek için hadis Ve izekeran bi bilmelay In ve in tıkarb eyley şirlan tıkarb eyley ziraan ve in ziraan ve in yemşi ve ikisi olduğu için görüşüyolar hadis kepsidenin 94. sahibesinden alınmıştır. İçinizde hoca hacı geliyor. Dinliyoruz hocam. Manasını dinliyoruz. Evi Hüleyre vaziyallahu aleyhi ve verildi Resulullah Allah'ın sevgili Habibi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Aziz, Aziz ve Celil olan Allah buyurdu, olan Allah buyurdu ki, hep kulağımızında bu. Ben bunun bana olan bana zan bana ne zan ederse ben bu zan dair. Beni yani bugün, beni yani bugün bu camiden darlar gibi günahlarla geldim ama. Günahsız olarak çıkaracak teori edeceğim, peygamberi bir yere direceğim, bağır dinleyeceğim, hiç günahsız çıkacağım değilse öyle yapar. Yok atılınmam ki ben değilse atılınmadan Birisi cenneti cehenneme geliyor, dönüp dönüp bakıyor, ben böyle zannetmezdim diyor. Meleklerden soruyor Allah, ne diyor bu oğlum, sorun bakalım diyor. Ben Allah beni cennete götürür zannederdim şimdi ise cehenneme götürüyoruz günahım ağır geldi öyle mi zannederdim evet ya Rabbi günahım çok ama beni cennete götürür zannederdim Kevrin cennete alaya götürün cennete alaya ben kulumun zannı indindeyim öyle kötü zan sahibi olmayın ne güzel şeymiş efendim ne güzel şeymiş yani bana istiğfar ettiği zaman, beni Allah affeder zannederse, affeder. Güneş istiğfar edelim, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, küptü idallah, küptü idallah, estağfirullah şimdi beni affetti zannederse affederim. veririm. Urban olurum Allah'ın mücabatı. Kendi hadisi, kutsusu daha müjdelemeyim de yine azarlayı azarlayayım yeneyim. Kürsünün üzerinde. Herkesin kulağını müjdeyle doyuralım inşallah. Cua ettiği zaman kabulümü umarsa zannettiği gibi kendisine tecelli ederim dua ettiğin zaman kabul eder Allah diye zannederse kendimin ettiği gibi kabul ederim. Allah Allah şu evlatlarımı ıslah et ya Rabbi mi evlatlarını ıslah ederim. Çünkü annenin babanın duası peygamber duası gibi kabul. Ne dua ederse bugün etsin kabul edeceğim diyor, söz veriyor, ben ne yapayım? Kendi söz veriyor, tarafa durur. Daha, bulup ben, beni allah Teala bana merhamet eder, kendisine giden yola muazzat kılar, bana yardım eder diye zannederse, ben ona yardım ederim, merhamet ederim. Kendi yoluma gitmeye muvaffak ederim. Eskisi kahveleri, kazınileri, boyunları, fenalı terk ettirdim. İçine destek verdim bunu. Samimi gelin Allah'a canlı. Diyerek yad ettiğiniz zaman muhakkak onunla, o kulumla beraber oluruz. Allah Allah! Nasıl hadise bu çift mücahlete? Hayvanım bu hadise, hayvanım. Allah buyuruyor çünkü. Kulun beni yalınızca bir yere çekilmişte zikrederse ben de onu böyle yad ederim. Yalınız çekilmişte şafa att还是... Allah, Allah, Ben de yalınız kendim eskinde kulu, kulu, affettim kulu derim. kendimi böyle teraziye koyun ki nasıl hareket edeceğini sana bir gün gösteriyorum. Bir topluluk içinde zikrederse, bir camiye niye toplanmışlar da onların içinde zikrederse, ben de onu daha hayırlı bir cemaat içinde Cebrail'in, hikayenin, israfini bütün meleklerin içinde zikrederim. Şu bizim topluluk bu. Allah! Allah! Allah Allah Allah Allah Allah Allah ve da ila aqaybu. Dedik meleklerle beraber ve ilahi yetti ki kat sema arşı ansadan geri okulumuz Nasıl bunu seni Maksat beni kabul et cennetine girilir. kabul ettim cennetimi var biliyorum diye bu buluma. Şeyin elbette bunun bana ibadet sadaka ibadet eder sadaka verir sadaka'yı fıtır verir zekat verir fakirlerin elinden tutar yardım eder her nasıl. İsaat olursa olsun bir karış fakirlik evine gitmek için bir karış verirse bir tezit karış camiye ibadet için böyle lihya-i saadet var vanız var var salavat var bir karış verirse ben ona bir her gün yaklaşırım o o bir karış gelir ama ben gib erişi yaklaşılır kuluma. Nasıl yaklaşın ya Rabbi? Rıza'm yaklaşır. Razı olur o kulundan. Elhamdülillah ya Rabbi ne müjde bugün ya. Maş'u müjde bugün bu onun için. Var işte hep bu faziletler diyor. Hadim tefsirinden. Ben ona bir erişi yaklaşırım. Her ne zaman bana itaatı artırırsa en belki huylarına tövbe etmiş de itaatını artırırsa kaza namazı kılıyor kuşluk namazı kılıyor evvazın namazı kılıyor tehetsüt namazı kılıyor daha ibadette tevhidini artırıyor, zikrini artırıyor, böyle artırırsa ben de ona feyzi, feyiz ve bollukla ziyade çok bolluk verdim evlerine bereket verdim Evine geçim veririm, gödemge geçim veririm, bir bolluk veririm okuluma diyor. Biz başka yerden arıyor bolluğu, hangadan ara yok bolluğu, kayırdan ara yok bolluğu, haksızlıktan sürdüpten yok bolluğu. Verdiğimiz, evladımıza verdiğimiz vaadimizden görme ara yok. Biz varlığı el vaadü tepdi. Vadı derse, vadinden giderse, köpek huzurdan haşa, köpek uskardan usluunu geriye yudar ya, aynı onun gibi olur diyor Peygamber. Yani istifra ettiğini köpek yüdlü gibi yudar, hem evlerini hem sonra elinden almaya çalışır. Bunlar Müslüman'a yakışmaz. Geçen bir kağıt koydular da, yediler ki buraya. Yeni sekiz gün kadar oluyor, cevap veremedim. Hep ana baba hakkından anlıyor hoca. E ne ulanım? Bizim onda hakkımız yok mu? Oğlumuzun birine malı veriyor, ben analıktan olduğundan benim elimden alıyor diyor. Haksız mı? Haksız değil mi? Söyle. Daha yemin etmen, ettirmen, yemine alışkın değil, değilim Allah'ın huzurunda. Sadece diyorum ki haksız, haksız, haksız, haksız, haksız demedim. Eller gibi takayım, yemin mi edeyim? Dinle, teyir ve bolluğu da ziyade ererim. Oğlum bana bir erşin yaklaşırsa, bir karışırı baya. bir erşin kadar yaklaşırsa, eğilinle ama. Ben de ona bir kulaç yaklaşırım. Erçin metre gibi değil Bir ağaç al eline Ölçü vereyim O ağacı ölçeceksin Gelir Bir, iki, üç, cin, ha, hı Niye mı? O ölçü bir erçin gelir Babam ölçerdi Aynı erçinle beraber gelirdi Parmağa Yani 29 dokuz harfi aynıdır Erçin Onun için o kalın parmaklara değer. Yani metreden etmeyecek usta. Kulun bana bir erşi yaklaşırsa ben de ona bir kulaç yaklaşırım. Eğer bana yürüyerek gelirse kulun bana yürüyerek nereye? Camiye. Nereye? Kur'an kursuna. Nereye? İmam Hatıba. Nereye? Medine-i Münevvere'ye. Nereye? Metke-i e. Benim yoluma Yanım yoluma bir, efendim, yürüyerek gelirse, ben de ona koşarak gelirim. Şu şeyi değiştirin. Necdet? Kesildi mi şey? Mezun... ...Abız, Hoca, İmam... ...öperlerinizi düzeldin. Şu yerler su kalsın... ...kardeşlerimiz de girsinler... ...dışarı ne istifade edemez, öper de kesilirse. Şimdi açıldı, değil mi? Az açıldı. Azıcık da! Oğlum... ...bana bir elfin yaklaşırsa... ...ben de ona bir kulaç yaklaşırım. Eğer bana... ...yürüyerek gelirse... ...ben de kuluna koşarak varırım karşı. Yürüyerek bana ibadete gelirse... ...benim rızam da ona koşarak varır. Gazıyım ben senden de. Daha... ...kulum bana... Karşı olan vazifelerinde çok dikkat ederse, orucuna dikkat etti, kerevihine dikkat etti, ceketine dikkat etti, vazifelerine dikkat etti, anasına babasına itaat etti, ana baba evladının hakkını gözetti, böyle itaat ederlerse, ben de onun üzerine feyiz ve bereketimi dört tükçe dökerim, dört tükçe dökerim. Anlayabildiniz mi? Dışarılarda duyuyor mu sesim? <Gülüyor> Açılın, bırak <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Kelimesiyle cümlemize husnu ı hatimeler et ya Rabbi! <Gülüyor> ya şu si geliyor ya... ...onundan gelip insanları çiğne yaratsan... ...gelmez doğru değil... Baş bulunduğumuz yerlere oturun. Şu vazifem de ortadan çıksın. Kale Resulullah sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem Salmi evveli yevmin Bunları bitirdik, gittik Şimdi Men sana Men same Ramazana Ve etba'ahu sidden Min şevvalim Kâne kesol Can Safez Kendüla İrfan Sayfa 17 Bir kimse Ramazan-ı Şerifi 29 30 denen gelirse öyle tutarsa <gülüyor> şedatman saib olursa Cehri Şevvali dahi Altı günde şevval ayından oruç tutarsa, ana tabi ederse, seneyi kâmilen oruç gibi olur, seneyi tüm tutmuş gibi sevaba nail olur. Ben anlayamadım. Bir halis'ten okuyorum. Ben <gülüyor> fâme, şiddem bâdel fıtrı, bayram namazından sonra, feke enneme fâmet dehre, 6 oruç daha tutacak olursa seneyi tamamen oruçlu gibi geçirmiş olur. Yani 6 oruç tutayın, evet kardeş, başka şeyi yok. Neden? 60 oruç bile 11 300 günü, 300 gün oruç tutmuş gibi Ramazan'da bile 11'a 1. Altı daha tutansa 360 gün oruç tutmuş olur diyor Peygamberimiz. Size müjdeleyiyor. Tutu bilen tutsun. Tutamayana bir şey diyemiyoruz. Ne yapalım? Kendimiz tutuyor muyuz bakalım? <gülüyor> Yeniden bir kağıt daha açtım size. Vakitli çıktım çünkü. Ezen okutlu mu kefi? Çünkü lihyay saadet çıkacak inşallah. Onun için şimdi başlıyorum. Allah, Allah, Allah. İki diğer güneşi bulamadı Mustafa. Onun sakalı şerifinden bastırıcağım. Onun sakalı bir acer bile ne kadar üzerine un olursa diyor ham acer di acer di nura keptin olur demiştim ya. Halid'im Nidiyelik yüz harpe girdim. Yüzünde de muzaffer oldum. Sebebi ne dediler de, sebebi ne olsun, peygamberim sakalı şerifinden bir tedir yüzlerimin içinde varlığı, her zaman muzaffer oldum, girdiğim halde diyor. Buralara geçsek çok uzun gireb, ben çeviriyorum, sizi daime, Yorhum hulûsunu için uzun uzun bahislerden vazgeçtim. Derem peygamberimizin vasfına başlıyorum. Açılın bir aşkla. <Gülüyor> Kelimesiyle cümlemize usta hatimeler şeyfi geçiyor. Amin. Keğiğin adeti Bugün bizi buradan af borunmadan çıkarma ya Rabbim. Bizi af, mazuret ederek çıkar ya Rabbim. İki cihan güneşi, dünyanın ahiretin güneşi, ziyası, Hazreti Muhammed, peygamberimiz, varlığım sebebi tılgası, şu varlığımızın Edeb-i Furtat'ı وَمَا <gülüyor> اَرْسَلْنَاكَ Alemin. اِلّٰى رَحْمَةً لِلْ عَلَمِينَ Âlemine rahmet için geldiğinde yediğimiz, içtiğimiz, içtiğimiz, rahatımız, her şeyimiz O'nun hürmetine oldu. Âlemine de rahmet oldu. Geçenki konuştuklarımı Tekrar edemeyeceğim. Bizi dilerim. Yeryüzünün en büyük insanı Hazreti Mosambel. Yani seyyidler var. Bütün insanın, veli Adem'in seyyidi Adem Aleyhisselam. En büyük oradan doğduk, geldik. Ama peygamberlerin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem uyuların kuyuların gibi zemzem kuyusu Allah kana kana içmek yine gitmek nasip et Allah niye doymayalım sen de bir sabahlaşmak değil öğlenler de. suyu yemesem olmaz mı koca acıkırım biz acıtıyoruz bir seneyi getirene kadar ne çekiyoruz biliyor musun? Allah oraya o faziyeti vermiş. Binaların sevgili Beytullah, taşların sevgili Hacer'ün, Yüzlerini gözlerini pişirsen keenle diyor Allah benim yedi buducakimiz benim elim büyükmüş gibi olursunuz diyor ben elden münezdem ya yenenlere baldır cipla haray götürüyor ne o, o. ne bilsin davcını an acem pişirmez salı göster soğan göster Bal göster, hayatta hiç cimediysen, ne bilsin adam? Verler yardım verin ya, tatlayan dinmez. Balı görür, baksa ki bal çok sakızı gibi karışır. Soğanı görür, o tarafı diyen, delyanın yeşil. Varnağını zorlan bala soğan da, sallan da oğuzuna bir soktum da... ...bir daha hiçbir baldan ayrılamaz, tatlı olduğunu öyle bilir. Zeytullah bir yepsin de öyle görsün, dalı nasıl? Hacerül Esped'i görsün de, yüzünü sürsün de, bir öpsün de ondan sonra bana söylesin. Sabahına da gelmedi, öptüğümüz gün. İçerimize gelen neşreden, ne yalan söyleyeceğim burada size karşı? Ne diyorsun görmeyen adam? adam? Asen göster, vefalı göster, soğanı ısır, acı. Ne bilsin tarikata girmeyen alan tarikatın növdesini? Yeriden bunlar riyakar. Birbirini bıçaklar. Rizimsiz, dursuz insan görür. Ne bilsin içindeki damı? Haber yok ki hercağız, mazurdur. Onun için biz onlara mahanada bulmak edin. Mahana bulmak, Allah nasip dermemiş oradan. Ne yapayım? Onun için? Peygamberimiz en büyük insan bütün peygamberlerin seyidi. Beşeriyetin tek halefkarı. Bu beşeriyetin tek halefkarı yarın evimi kıyamette cehennem ataşından halaat edecek, şefah edecek, kurtaracak inşallah. Ya hocam güvencimiz o Yarın Elimizde bir Peygamberler peygamberi o. Yalnız bizim peygamberimiz değil, bütün peygamberlerin de peygamberi. İnan böyle vasıf ben duymadım hocam. Ve o inşallah. Ben senin için ne kadar açtım, kapadım biliyor musun? Daha bir şeyim yazdıydı, kayıp oldu. Hayvan olur, bayılırdım. Bayılırdınız. Ve vahibi lebiye kitabından yazdınız. Musa aleyhissalatü vesselam Ya Rabbi Hepimizin duasını Muhammed'in Hürmetine affediyorum Onlar nasıldı Ben peygamberi vasferemem dedi Allah Kur'an'da vasfettim Geçtim dedi Kur'an'a bakın peygambere Bütün şeraitiyle Kur'an'ı Peygamber tatlıyı gitti Onu Ümmetini vasfedeyim size dedi Ey onun ümmetini, böyleyse bir yarabbi, ha göster ne var, göremezsin, dedi. Ha sesini duyur, sesini duyurayım, dedi. Çığır, dedi. Ey Muhammed ümmeti! Ey, çığır, dedi. Ey Muhammed ümmeti! Lebbek, ya buca! Dedi, bu ne kadar güzel ses geldi bana. O işte Muhammed'in ümmetinin şesidir. Allah bize onu nasıl bir şükür? Sesimize peygamberler yıkılıyordu. Hay yarabbi, hay yarabbi, beni onun ümmetinden etsem, peygamberlikten çıkayım da Muhammed'in ümmeti olayım, ne olur Hadi sen misin? Hayır ya Musa, böyle halk etmedim. Sen de beni İsrail'im, ünün azın bir peygamberisin. Ben Tevrat'ta bir ümmet görüyorum. Ümmet görüyorum. Ha o ümmet dedi. o kim? Onlar, onlar. Beş vakit namaz kılacaklar, elli vakit gibi sevap verecek Allah. O, ümmet, o ümmeti Ahmet'ti. Muhammed'in Başka ümmetlere elli vakit farz oldu ama onlara beş vakit ya Rabbi daha yeğil, daha azap, daha kolaylaştır derken derken beş vakit indirdim. Kabul mu ya Muhammed dedi, peki ya Rabbi diye. Musa Aleyhisselam geri dön ya Muhammed, günlük daha azapsın kılamazlar beş vakit daha, bizim ümmetlerimiz elli vakit kıldı ama ...benim ümmetlerim zayıf olacak, belki sınmaz da, belki sınmaz da asıl Allah'a imza verdim, kabul ettim diye imzamı yalayamaz ki dedi. Demek elli vakit namaz yerine 5 vakit aldım. 5 vakitın yerine de, bira aşrı emsaliha, bira on vermekle elli vakit yerine kabul etti de... Yine kılmazlarsa onlarda benim ümmetim olması lazım. İyice düşünün. İyice bakım navar hakkında çok şey var elimde. birini söyletmem bana. Bunu sığdırayım bugün. Veriler rehberi, bütün velilerin rehberi, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem'den Söz açmak istiyor, daha bunlar vatfı değil, daha söz açmak istiyor. Allah Allah! Daha ne söz açacaksan buyur hocam. Başlıyorum şimdi. O, o Muhammed! O Muhammed Mustafa! İyi dinler. Rabbul Alemin'in tek Rabbul aleminin, Rabbisi Allah'ın, tek sevgilisidir. Hep sevdiklerini onun için seviyor Allah, onun için affediyor. Hep onun şefatıyla cennete giriyor elhamdülillah. Allah'a ayırma Peygamberimize yarabbim. Şimdi sakalı şerifine de... hürmetle. Allah'ın gözler. böyle, gözlerinize de sürmek nasip olur, eğer tek tek gelirseniz, birbirimize zahmet etmezseniz, Sizdeki kendileri de göreceksiniz, İstanbul'dan Mehmet Naci, Hacı Mehmet Efendi, Allah hızası için verdi. Allah kendinden de, anasından da, babasından da, bütün nesrinden razı olsun, yadigâr olarak onları görerekten böyle ziyaret edeceksin inşallah. Bütün vasıflarında tek yegetsizdir. Peygamberimiz, bütün vasıflarında tek yegetsizdir. Başka peygamberlerde o vasıf yok. Ancak peygamberimiz de var, hapidecik yerine var. Çıkamam diyorum, seni ötmeyin. Sen kimsin ya Adem? Adem Fakif Yılmanım. Sen kimsin ya Ne dedi Cılmanım. Sen kimsin ya İbrahim? İbrahim, İbrahim hayr Rahman. Sen kimsin ya İsmail? İsmail Cevihullahım. Sen kimsin ya Nurha? Bu saatte kardaş olanlar, gizli yerde ağlayanlar, cebinden çekip verdiği sadakadan sağ elini verdiğini, sol eli bilmeyenler, kendi namusuna bir kadın davet eder de, Gel, ol, ben Allah'tan korkuyorum diyen, Allah'tan korkanlar, onlar arşi ağzının gölgesinde. Veride ümmetleri de kaynağı yok. ha ne olur, dua et, ben, ümmetimin helâfine dua ettim, bütün suya kark oldular. Allah'a yüzüm yok yalvarmaya, başka peygambere gelinim. İbrahim var varıyorlar, benim Allah'a yüzüm yok diyor. İsmail Aleyhisselam, Allah'a yüzüm yok şu gibi sıçım var benim diyor. Musa Aleyhisselam'a varıyor, vurunca bir öldürdüm, Allah'a yüzüm yok. İsa Aleyhisselam'a varıyorlar, Allah İsa Aleyhisselam'a varınca diyor, benim isim yok, Muhammed Mustafa'ya gelin. Hazırladım, Muhammed Mustafa'ya varıyorlar. Diyelim yani Allah, nasıl yok der, ve dua edeyim size diyor. Geçen de bir yıl şey geldi, cehennem kükreyi halkın üstüne. Cehennem zebanıların elinden boşanıyor, hep zincirlerinden tutuyorlar. Bir atmada gıdbin kafiri cehenneme atan, her cihaz dağlar gibi dağlar, elinde buğday gibi olan Melaike, gılâbun, şidâbun, la, şidâ la yasun Allah'a nâ emarûn, ve et alûne mâ buyuran Allah otar, ilik evde. Çok kuvvetli, sencirlerden tutmuşlar ama cehennemi zaptedemiyorlar, bakmış ki cehennem Yahudiler gelmiş, maskavanılar gelmiş, mecuslar gelmiş, komünistler gelmiş, masumlar gelmiş, beynamazlar gelmiş, oruç gelmiş, zeket vermeyenler gelmiş, anasını babasını ağlananlar gelmiş, ev çocuklarmışlar o zamanlar gelmiş, cehennem dayanamıyor, milletin üstüne hücum edince İbrahim Aleyhisselam birerde tutmuş Arş-ı Azam'ın, oğlum İsmail istemem sen istersin. Ya Rabbi kendi neştimi isterim, Allah'ın beni cehenneme çığlatma diye ağlamaya başlayınca her bir peygamber, böyle Ve nefsi nefsi deyince yalnız Şemine Fasuhu'ya, hazret Muhammed Mustafa seygeye kapanıyor. Ya Rabbi, ya Rabbi! Ümmetimi korkutmam deniyordum. Niye korkutuyorsun ya dedi? Cehennem kükreyir halkım üstüne ateşler saçılır asık aslına Muhammed yalvarır bir şef dostuna diye benim ...Yümmetlerimiz halin hiç olur... ...Asıl ümmetlerimiz işin güç olur. Siz durun... ...Ümmetim... ...Siz durun... ...Ben Allah'ıma varıyım. Olur... yer ...Gergahda yüzler sürüyüm. Kabul olmazsa... ...bir dahi... <gülüyor> ...Kelimesiyle... ...cümlemize husnu hatimeler... ...tevfik et ya Rabbi. Ağıtları durduralım. Kadınlar kadınları durdursun. Erkekler erkekleri durdursun. Şimdi konuşamayacağız. Kadınları durdurun. Lerbile diyor ki, Kafirler illa Ya Muhammed, bizi cehennem açın, atmadın. Ah ya Muhammed, cehennemin yularından dur. Ya cehennem, dur. Ce, derhal cehennem duruyor. Anlatmıyoruz kardeşim. Ağırı bırakalım şimdi, kocam her zaman ağlayamıyor ki sakın Bir ağır nasip oldu, ha bizim koyar bir müddet ağlaşalım, ne var? Geri de ağlanacaksınız şimdi Sen de uuuu şimdi Kafi kardeşim. Allah maşalı o bayanım. Allah maşalı Şimdi baba başlayın. Allah dursun O O Muhammed Ben ne diyeyim Nasıl dayansın Aleminin tek sevgilisidir Bütün vasıflarında Tek bir işsizdir Cemal'da olsun Onun yüzü gibi Bir yüz daha güzel değil idi. Kemal'da olsun Kemal'in da onun gibi büyük yoğudur! İlim de olsun, onun ilmi gibi ilim yoğudur! Irfan'da olsun, şeffat'ta olsun, merhamat'ta olsun... ...beşeriyete nasip olan her halde... ...yaratılmışların...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 Ruh çıktın mı, çocuk askerden gelince, ilki babasını kucaklar ya! İmanlı adam, öldün mü, ilki Ravza'yı Muzahara'ya götürür melekler... ...Muhamberimizle bir kucaklaşır! <gülüyor> Senin ruhun kucaklaşacak inşallah! Günahlarımıza tövbe edelim bir daha! Geniştlerim, bunları muhafazan ediyor. O çünkü içimize kadar geldi. Onun muhahiliyetinin bizim içimizden haberi var. Hala dokuzumuz için bu keşti, o veriyor. Genip gibi bir alçak. Gel Şöyle ağladık, yüzdüm, ağlamayı yüzdüm. Yaratılmışların çekirdeği olur. Bütün millet ondan geldi. Bütün millet ondan geldi. Bonga, Arap gelmiş, Türk diyenler var, küfra var öyle diyorlar. Neslinin yumumu Arap'tan, Arap'tan, Arap'tan, Arap'tan geldi. ...ve Kur'an-ı Kerim onun için Arapça'yı Yavrularım, sizi aldatanlar var yavrularım! Anlayın, Muhammed'e bağlanın! O zaman kurtulursunuz! Başka çarelerimiz yok! Sahti deyiyorum size! Ayağıma ip takıp, kürsüden sürmek istediler! Hatıranız için geldim, bu senelik benim Yadi yadigar kalsın. Başka bağız verecek değerliyim size. Haydi verirsen, Allah nasip ederse veririm. Allah o dusmanları tükenirse veririm.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 babası Abdullah, hayır hayır! En evvel onun ruhunu Allah kendinin halk halketti. Allah'ın nurudur Muhammed! Hocam hiç duymadığınız şeyler. temas ettik, ne etsin sen be o İlahi, hazilet ve bu i varsa onda toplanmış Muhammed Mustafa'da toplanmış sene biz, bize Muhammed'i durmaya çalışmışlar Mektep'te de demişler ki, babanız maymun demişler Bizim babamız hazret Adem gibi bir kevam der, Mustafa babamız Muhammed Mustafa. Kim bunu inkar eder? İmkan var mı? Yavrulara Muhammedi unutturmuşlar. <Gülüyor> Ve Kutsi Mesih var varsa onda toplanmış o yüce sevgilisini. ...İnsanlık alemine, yekâne, mürşid göndermiş, gel habibim onları irşadet et... Allah'ımızı gördükten sonra yek, e, dönüp davet et kullarımı... ...Tâ gelür ben, buğralar bizim için dişi kırıldı... ...Bizim için ayaklarımdan yaralandı, bizim için aç kaldı... ...Dağlar cehep olu ben... ...ümmetin arzu eylediği, Allah'ın anlardan olur, ani kılık gibi mi? Yani... ...o mübarek peygamber, karnına aylıktan... ...yeni tane baş bağlamış, kafirler dok zannesindi... ...gız-ı Fatıma, çocuklarına, üç gün üst üstüne oruç tuttu... ...leyut-i'mûneb-ta'âme... Alâ hübbihi, miskiyle, deyetiyle, deyetiyle, miskine, yetine, yetine, yetine, yetine, durdu. Yavrularım, Muhammed'imizin kızı diyor. Fatım Hasan, cöhra o. Cöhra yıldızı gibi gönderin de O bile aç üç günde, var başladan. Başı yapır, karayip yer dağıtır. Ger timsah halim bilmez. Sallan gel Fatıma. Ya Fatıma, adını göre peygamberinin ardına açtı bir baş düştü... Peygamberimiz bu şan için 7 defa baş düştü. Cem dünya zamanı kadar... ...daha zekesini vermeden sakınıyor. Yalnızlıklar olsun sana. Dağlar cehep olu ben. Dağlar altın oldu. Dağlar... ...ben böyle ezberden konuşmıyorum. Bunun redineyi biden berede on yedi gün konuştum. Ümmet-i Muhammed'in içinde... ...elhamdülillah bu getirdim de. ...dağlar cehep olu ben. Yüküşünü diyeyim. Hayrullah, inayetlerimiz, kardınız varlar mı? Daşlar boyun dördü, dörmüş değil demi? Yerleri dörmüş de boş var mı? Karnının iddiasını kabarttım, yiyiçis de ekmek yağudu. Dağlar cehap olur da cehap Arapça olan bilir, ...Kürtçe olanlar bilmez altına diller. Dağlar altın olur da. Ümmetin arzıyla eyledi. Allah'ı allardan ol. Alıklı kimimi ey dağlar. Alsın ortamızda istemiyorum. Ben yarim bahçarda ümmetimin eli arkasına bağlanıp, Ayağı çatıldığı zaman cehenneme sürünürken şefaat edeceğim. İstemeyim ben alsın. Amerika düz çizsi, Amerika düz çizsi, gavul, en büyük gavula düz onların uleması. O peygamber bu hadisi nerede buyurduysa, onun etrafı altın, orayla orta kolunda altın madeni kazımlıyor, orta kol durar da şimdi Amerika, mütemadiyen peygamberin o, o sözünden altın madeni çıktı. Bir taraftan petrol, bir taraftan alsın, tüstürdü. Bizim yavurlar bilmiyor tevvanlarımızı. Ha Amerkanın resmiisinin sözünün doğru olduğunu biliyor. Bizim burada yetiştirdiğimiz bazı yavurlar var. Onun kanunu Kur'an esmiş getmiştir. O oh, saralap. Biz okuyanlar öyle diyollar ama hep Muhammed'e görecek bu millet, Allah! hep bu millet Kur'an'a görecek, hep bu millet İslam'a görecek. Büyük küçük almayacak. İnşallah Allah yetişti. Yılla açıl biraz yılla. ...saatıma hele bir bakayım da, size genişlemeyim diyorum... ...habire genişlik geliyor, çok yaklaşmış... ...bak ezelde okunuyorum... ...O... ...O Muhammed Mustafa... ...O... ...Allah-u Teala Hazretlerinin azamak ve kibriyatından... ...aldığı büyüklükle bu kadar büyük ki... ...bir cümle büyükler... ...birbirinin omuzuna basa bu mutlu cihanlar... ...Arş-ı Al-Zam'a kadar yükselseler... ...Mevlana diyor ki... ...Vallahi Muhammed'in topluna yetişemezler! Bütün büyükler... ...bizim büyüğümüz de filan değil! Burada bizim Haca Abdullah var kardeşim... ...onun kayını var Kiraz'dan Memmed... Buradan iki tane devlet reisleri gitmiş de... ...birisi diyor anlayarak mavi selamdan girdi... ...peygamberimizin kuzuğunda gözlerinden tolu gibi yaş gökülüyordu... ...o birisi, efendi sen niye gitmeyen yok? Laimlığa aykırı bizim Türkiye var... yedi ben onu ziyaret ettim... ...Muhammed'e tenezzül etmem diyor... Doğru ninim, ne bizi ağlayalım biz, ne bizi ağlayalım biz, ne diyeyim? Bütün büyükler omuzun omuzuna basalar... ...Arşı an zaman kadar yükselseler... ...Vallahi Muhammed'in kopuğuna varamazlar... ...diyor Kitap, ben ne diyeyim daha? Her yücelik ondan... ...Her yücelik ondan... ...Peygamber'de her kulunum onda... ...hormet edilen her insanın... ...han ve şerefi ondan geliyor. O vekil etmiş de... ...hutbu cihan etmiş de... ...edrafına evlatları birikmiş de... ...ona hormet ediyorlar. Bu da ondaki... ...hutbu cihanlık da... ...Rasulullah'tan yekil olarak geliyor da onun için. Her büyük Peygamber'de. Olum! Olum, gelin mi anlayın, Muhammed Mustafa'nın... ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...baktığı güllerde irfan çiçekleri açar. Gel ya Muhammed! Bak bizlere bir! Ne olsun, ha bizim kalbimizde de irfan çiçekleri açsın! Hocam, seni öyle zannediyor ki... ...Muhammed'in baktıklarından biri de sensin zannediyorsun! Bu irfan çiçekleri... ...birden fışkırıyor... ...bet oradan yürüyorum... ...sizin en günahkarınız derim... ...buraya uzatarak çıktım da... ...ya Rabbi ben bu Müslümanlara... ...nasıl bir edeyim... ...ha bir... ...bir sene olsun... bana bir haçlık versinler... Yedi senedir vağız veririm. Bana hiç hedaye vermediler. Ha irşad olsunlar da o hediyelerini alayım. Yeter bana derim. Ben başka hedaye istemiyorum. Bir Allah'ın rızasını istemiyorum. Allah hepimizden razı olsun. Allah'ın rütfüyle baktığı, öbürler zahil. Onun nuruna pervane olanlar, ruhlarıyla arşa uçanlar. Anladınız mı? Onun nuruyla pervane olan, onun nuruna pervane kesilip de, devamlı salimat-ı şerifenin okuyup peygamber'e aşık olanlar, olanlar ruhlarıyla arşa uçanlar. Bayezid-i Bekdani, 12 gün, ...arş-ı ağzımda misafir kaldım, diyor. Ben yani bunları dedim mi, ileriye varıyor. Peygamberin kalemi varmış, kağıdı varmış da... <gülüyor> ...hocalara mektup yazıyormuş da... ...nelerdi, takrı geliyorlar benim kardeşim. Hepsinler Allah'a onları İslam'ı ıslah ettik inşallah. <gülüyor> ben hepsinin bütün müracıyım, Allah yarabbim. Yeryüzünde Allah ve Peygamber'e inanıp da... Zavallarına kadar hakaret eden olduysa halal olsun, bingoruyla! Onlar işler etsin, işler etmesin. Nerem Allah'a inanıyor, nerem Peygamber'e inanıyor, Senin sözlerin bazı noksanlarını bana gönderiyor, şu doğru mu geliyor, bu doğru mu diye, ona halal olsun. Daha aldı mı? Ben de hiç alacağını söylüyorum, hemen haklısını halal ediyorum, hemen konuşuyorum. Onun elinden tuttuğu baktiyarlar, Bahtiyarlar, insanlık içinden seçilerek gömülleri ışık tutuyorlar. Yani gömüllerin içine teveccüh buyuruyorlar. Onu anlayan tasavvuf terbabı var burada. Allah! Allah cimdenize o beyinun kalbiyle ettiği teveccühün lezzetini versin. Ne <Gülüyor> misin Asırlardan beridir, asırlardan, 14 asırlardan beridir, o büyük sevgilinin, o en sevgili Resulullah'ın şanında hiçe nice devrilmiş, tarafından yüz binlerce eserde senalar edilmiş, yüz binlerce eser yazılmış, Peygamberini devrilmişler. Anladım efendim. Kemalat-ı Ahmediye'den... ...Peygamber Muhammed Mustafa'dan... ...Kemalat-ı Ahmediye'yi neyle anlamam belki... ...söz edilmiş, vasf edilmiş, vasf yazılmış... ...fakat binde... Bir, ...biri haber verilememiş. Ancak... Kâir, yüz binlerce kitap yazmış, mevlütler yazmış, peygamberimizden güneşten bir cezret kadarını yapabilmişlerdir. Peygamberimizi ancak ahirette güleceğimiz. Orada görünce nasıl büyük, fazla peygamber olduğunu ancak insanın sağına oturup da derim, ümmetimi yarabbim, cehenneme göndermem, dediğim zaman anlayacağım abi hop da biz derek bu babayım. Direne beliriyiz. Ne insanlar diliyor, onu soruşturuyoruz. Günah kainı sağlamar. İşte ben de şefaati diyorum. Kulaklarımız sağ bulundu. Buyurun cennete ağlayın. ...vay kurban olayım Muhammed'e. Geceksin hop. Şimdi iş işte geçmiş olmasın. Gelelim. Allah hep Rabb'ine gele. Ancak güneşten zerre misali bir şey Göylenebilmiş denizlerden denizlerden iki damla kadran vasında ancak yazılabilmiş. Allahımız Muhammedimizi siz bilemiyor musunuz bize? Yani bu Kur'an ile burada bunun imkansız herkese olan Allah fetihuni iki ayet icin ile de Muhammedül Rasulullah mekene Muhammedül Edaahadimdir ya yi ya bin tane ayet peygamberimizin başında var. size yok. diyor. eğer diyor. Nerede bu tutuk kahrostan? cin gelenler kahrostan. Başlar pala ...denizler, ırmaklar, çaylar, mürekkep olsa... ...Hazrat'ı Muhammed'in vasfından... ...bir zerreyi anca yazabilirsiniz. Bir zerre, zerreyi ben bilmem hoca. Şurayı tozulduğunuzda şu o pencereden... ...vuran delikten şöyle toz döner ya... ...şöyle tuttuğunuz zaman elinizde hiç görünmez ya... ...bu kadar görülmeyecek kadar ancak bir vasıf yazabilirsiniz... ...başka vası veremezsiniz. Onu çünkü Allah azap eder. Yeter arkadaşlar anladık değil Gelin, bu şerif birinci tabağı bizden alındı. Şimdi ikinci tabağı kim alıyor? Buna Bayezid camisi. İnsan sami ne desin? İşte <gülüyor> bu camisinin mahf hbibe mahf hbibe kim o Abdurrahman rahman Kur'an'ını sesi kuran azıcık bir gelini aldım kutsı şerif alınca bu kuran-ı kerimi bir de okuyor ankarada o Büyük yedekte camide ile getirdiler o ikinci aldıklarında bu kuran'ı okudular Abdurrahman Gürses'e şimdi cemaatimiz ilk kumunu dinledip namazımızı kılacağız. Ondan sonra bir saadeti, sahabeti diğerine geleceğiz. Ne olursa ne olursa. Abdurrahman Gürses. ...kaç türlü geldim ama Allah'ım bildirsin, ben ne bildiremem, ne yapayım? zatı Muhammedimizi Allah'ımız davet ettiği zaman Miraç göz açıp binmeye Mekke'den Medine'de Aksa kutsal şehir bizim Hacerur Hacerül Muallahta bizim içindeki Müslüman var bizim Allah yakın günde kurtar ya Rabbi Amin Medine'de Aksa dedik sıra Kutsu şerifte şurada 500 yüzlük at kılmadan... ...orada bir teçiklik attılarsan daha etbal buyuruyor peygamberimiz. Onu şimdi Yahudiler tüm başkent yaptılar. Elimizden tüm aldılar, fınısını alıyorlar... ...planı Türkiye'ye çevirmişler. Onun için diyorlar ki İsrail'den var.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 I was here if I would naytalan tasihah Şecetleri pencerenin önüne yerleştirin. Kitaplarımızı sık tutalım bu gün cuma çok. Birisinin kafası yerde olursa onun sırtına erkek secdeyiz sağ olur. Yalnız dışarlar boş. Çok soğuk hizmetler ben... elinde menbeden buraya geliyorlar kimler. Şu hale biraz çocuklarla aramızda. Hadi gelelim bir sürelim. Çocukları sınıfa alalım. Halbuki çocukların bütün gün boyunca araba sürmeye devam Thank bahar kainatın yihai seyyadeti de ziyaret olunuyor ve biz ayrılıyoruz salli veselim ve, ve barık Allah esrefi nuru cemil anbiayi vel müslim ve alhamdulillah Rabbül alemin tıkb al mina bi hürmeti el tatihah